Münafıkların özellikleri Yalancıdırlar Özcan Yıldırım Münafıkların, Kur'an-ı Kerim'de vurgulanan en büyük özelliklerinden biri kuşkusuz yalancı olmalarıdır. Yalan, bütün kötülüklerin sebebi, günahların en şirkini, münafıkların başlıca özelliği, küfrün şubelerinden bir tanesi, akılsızlığın resmi, bütün günahların kaynağı, toplumları afete, parçalanmaya ve düşmanlığa sevk eden bir cürümdür. Yalan, münafığın sıkıştığında, kendisini koruyacak bir kalesi, kalkanı ve zırhı olmadığında sarıldığı ve kendisini ortaya çıkaracak vakayı savuşturmak için kullandığı en büyük silahıdır. Yalana bir tanım yapacak olursak, bir haberin vakaya uygunluğunun olmayışı olarak söyleyebiliriz ya da bir haberi hakikatinin tersine nakletmekte diyebiliriz. Yalan bugün insanların arasında haddinden fazla çoğalan, insanların kendisiyle mutassıf olduğu bir vasıf haline gelmiştir. Münafıkların da bu özellikte olması garipsenecek bir şey değildir. Çünkü münafıklar toplumu ifsat eden bir güruh olduğu için toplumun ifsadı da ancak yalan gibi bir şerle mümkün olabilir. Onlara göre toplumun güven ve refahını baltalamaktan, bireyleri birbirine kırdırmaktan daha cazip bir şer de yok gibidir.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 Allah subhanallahü ve Teala burada münafıkların Resulullah'ı dilleriyle tasdik ettiğini fakat kalpleriyle yalanladığını bildirmiştir. Onların kalplerinde olmayanı dilleriyle söylediklerini de ipşa eden Allah, onların yalancılık özelliğini burada açıkça beyan etmiştir. Yalanın münafıkların ahlakı olmasının yanısına bunun münafıkların bir alameti olduğunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Başka bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: Dört haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi halis münafık olur. Kimde de bu hasletlerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar o kişi de münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, tartışıldığında haddi aşar, haksızlık eder. Münafıklar hem sözlerinde hem fiillerinde bu kötü ahlakın sahibidirler. Allah'ı, Resulü ve müminleri aldatmak için başvurdukları, sığındıkları tek şey yalandır. Aldatmaya, kandırmaya çalıştıkları da zavallı nefisleridir. Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldattılar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldattılar ve bunun farkında değillerdir. Bakara Suresi 9. Ayet Yalan bir çeşit hastalıktır. Sahibini kıyamet günü çetin bir hesapla yüz yüze bırakacağı gibi dünyada da kendin hepsine ve çevresine zarar verir. Yalancı veya yalan sahibi kimse söylediği sözü ağzından çıkardığı anda kendi karakterini öğrenmiş olacaktır. Yalan sahibi kimsenin artık nedenli karakterinin bozuk olduğunu düşünmesi gerekir. Yalanı benliklerine yerleştirenlerin kendi iç dünyalarında herhangi bir kimseye karşı güveni kalmadığı gibi toplumda da kimseye güven vermezler. Yalana iten sebepler Burada asıl üzerinde durulması gereken, tarihi bir hakikatle alakalı bilgi tazeleme değil, şari'in ettiği, dikkat edilmesi gereken bir güruhun en belirgin basmının İslam toplumunda da ahlak haline gelmesini önlemektir. Zira İslami sahada en çok karşılaşılan vakalardan biri de tarafların maslahat-ı mevsedet çatışması arasında kalmaları durumunda ümmetin gözleri önünde bu necis ahlakı serd etmeleri olmuştur. Bugünlerde İslami mücadele sahasında hissedemediğimiz güvenin yıkılışını, kişisel çıkarların zirve yaptığını ve bunun bir sonucu olarak da yalanın ayyuka çıktığını görmekteyiz. İşte bu sebeple sadece münafıklar yalancıdır demekten ziyade, münafıkların bu alameti bir birey olarak benim hayatımın neresinde diye düşünüp, üzerinde durup buna götüren ana etkenleri tespit etmek gerekir. Bir insanı yalana iten ve bu mezmul ahlaka sahip olmasında başrol oynayan birçok sebep bulunabilir. Burada bazılarına kısaca temas edelim. Bunlardan ilki sosyal çevredir. Kişinin içinde yetiştiği çevrenin bunda etkisi büyüktür. Küçük ve büyük tüm meselelerde dahi yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren veya yalanı basite alıp bunu mizah malzemesi yapan bir ailede yetişen bireyin hamuruna yalan karışması da kaçınılmazdır. Daha çocuk yaştayken şaka da olsa yalan söylememe ilkesi aşılanmayan birey ileride mizah veya herkes yapıyor mazeretiyle buna düçar olacaktır. Ebeveynlerin bu meseleye duyarsız kalması çocukların İslam toplumu içerisinde karakteri bozuk, yalancı bireyler olarak yetişmesine, zemin hazırlamasına sebebiyet verecektir. Yine acıyı erteleme isteği bu sebeplerden birisidir. İnsan yaşantı olarak acı ve haz dengeleri üzerindedir. Bu sebeptendir ki insan acıdan kaçmaya, onu ertelemeye çaba gösterir. Başına bir sıkıntı gelmesini istemediği için bunu ötelemek adına gösterdiği çabanın ya son raddesi veya kolayca ilk başvurduğu iş yalan söylemektir. Özgüven eksikliği de yalanın sebeplerindendir. Kişi kendisinde bu duyguyu yitirdiği için kendisine herhangi bir konuda güvenemez. Bundan sonra da kendisini bir topluluk içerisinde ispatlamak için yalana başvurur. Yalan, onun özgüven eksikliğini yeniden teşkil etmek için kullandığı bir araç haline gelir. Model almayı da yalanın sebepleri arasında zikredebiliriz. Kişi bunu en yakın çevresinden elde eder. Maalesef en etkin sebeplerdendir bu. Birey yalan söylediği zaman kendisini evde model alan çocuğu konusunda vurdum duymaz davranır. Çocuk da her haliyle anne babaya tabi olduğu ve onları taklit ettiği için yalanı normal görmeye başlar ve bu ahlak kendisinde kalıcı olur. Her ebeveyn şaka veya hakiki manada söylenilen yalanları hayatlarından çıkarmak zorundadır. Yoksa nifak karakterinin temelini oluşturan yalanı evlerimizde yeşertmeye başlamış oluruz. Yalanın Fertler Üzerindeki Etkileri 1. Kişiyi hidayet nimetinden mahrum bırakır. Şüphesiz Allah, haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. Mü'min Suresi 28. Ayet 2. Allah'ın rahmetinden uzak olmaya götürür. Allah'ın lanetinin yalancıları olmasını dileyelim. Ali İmran Suresi 61. Ayet 3. Yalan, kişinin rahatlığını, güvenini ortadan kaldırır. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeyle amel et. Doğrulukta huzur, yalanda şüphe vardır. 4. Yalan, kalp hastalığına sebep olur. Kalp hastalığı da kişinin huzuru, sekineti hissetmesine engeldir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır. Bakara Suresi 10. Ayet 5. Yalan sahibini helak eder. Ve şüphesiz ki günahkarlar da alevli ateştedirler. İnfitar Suresi 14. Ayet Yalanın birey üzerindeki etkilerine bakacak olursak, sonuç olarak o kendisini dünya hayatında, insanlardan korusa da, iç dünyasında ve kıyamet gününde rezilliği tadacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yalancı ve doğru kimsenin kıyametteki halinden bahsederken şöyle der. Doğruya yapışınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe götürür. Muhakkak ki iyilik de cennete götürür. Kişi doğruya devam eder, doğrulukta ısrar eder. Nihayet Allah katında sındık diye yazılır. Yalandan sakınınız. Muhakkak ki yalan günaha götürür, muhakkak ki günah da ateşe götürür. Kişi yalana devam eder, yalanda ısrar eder. Nihayet Allah katında kezzap, çok yalan söyleyen diye yazılır. Yalancılığın Allah subhanallahu ve teâlâ katındaki cürmünü bilmek için Allah'ın şu ayeti üzerinde tefekkür etmek yeterli gelir. O halde murdar putlardan uzak durun, yalan sözden de kaçının. Haç Suresi 30. Ayet Ayet, yalan sözü Allah'a ortak koşma eylemiyle birlikte söz konusu etmekle yalan sözün kötülüğünü daha bir vurgulamaktadır. İmam Ahmet, Fatik el-Esedil'den şöyle ribayet etmiştir. Resulullah, haydi sabah namazı dedi, namazı bitirdikten sonra ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Yalan şahitlik, ulu ve üstün iradeli Allah'a ortak koşmakla bir tutuldu. Sonra bu ayeti okudu. Emrolunduğu gibi dost doğru olmaya çalışan bir Müslümanın bu hali, kendisini daha ileri düzeydeki hayırlara yöneltecektir. Çünkü müessir bir amel olan doğruluk, doğruluğu hayatının merkezine yerleştirmiş bir Müslüman için hayra ve ilgiye doğru yönelen itici bir güçtür. Doğruluk üzerine azim, sebat ve ısrar kendisini sıddık mertebesine ulaştırır. Nebilerden sonra sıddıkların makamı Allah katında çok değerli bir mertebedir. Malumdur ki, İnsan da dahil olmak üzere değişen ve gelişen her bir şeyde değişmeyen, hep aynı kalan, çeşitli sıfatların kendisine yüklediği bir öz ve cevher bulunmaktadır. Bir ham madde yani. Eğer bu ham madde kaliteli ise ortaya çıkacak eser de o ölçüde kaliteli olacaktır. İşin özünde bozukluk varsa ortaya çıkacak eserin bozuk olması elbette şaşırtıcı olmayacaktır. Bu tespitleri şunda şunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Doğruluk imanın ham maddesidir, yalan münafıklığın ham maddesi, yalanlamaksa küfrün ham maddesidir. Her insan çokça yaptığı için onunla meşhur ve maruf olduğu amellerine nispet edilir. Mesela yalancılığı meslek edilen kimse sadece yalancı olarak değil, aynı zamanda münafık olarak maruf ve meşhur olur. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi saf münafık olur. Kimde de bu hasletlerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar o kişi de münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, vaad ettiğinde vaadinden döner, Tartıştığında haddi aşar, haksızlık eder. Hadiste zikredilen nifak hasletlerinin hepsi önünde sonunda yalana döner. Yalan o denli müessir, tesirli bir ameldir ki kişiye nifak kapılarını açar. Kişinin münafıklığının en kuvvetli bir alametidir yalancılık. Yalancılık, kişinin izzet ve şereften de yoksun kalmasına neden olur. Yalancılık hiçbir zaman Müslüman'a sıfat olamaz böyle kötü bir hasleti üzerinde bulunduramaz. Ebu Umame'nin radiyallahu anh ribayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin bütün huylara sahip olabilir ama yalancı ve hain olamaz. İslam'da haram kılınan ve büyük günahlardan sayılan, yalanın hainlikle bir arada zikredildiği bu hadis, Esasen yalanın nedenli iğrenç ve tehlikeli bir amel olduğunun anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir. İslam'a ve Müslümanlara ihanetin kapısı nifakla açılıyorsa, nifakın ilk nüvesi de bu tip karakterlerde oluşmaya başlayan yalancılık ahlakıdır. Dolayısıyla yalancılık kişiyi nifaka, nifakta her türlü ihanete yöneltmektedir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 35. sayısında yayınlanmıştır.